Bölüm 196 Sabah namazının sünnetinin önemi Hadis 1100 Ayşeden Allah ondan razı olsun, şöyle rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öğle namazının farzından önceki dört rekatla sabah namazının farzından önceki kılmış olduğu iki rekatı, hiç terk etmezdi. Hadis 1101 Yine Ayşe’den Allah ondan razı olsun, şöyle rivayet edilmiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, nafile namazların hiçbiri hakkında, sabah namazının iki rekât sünneti derecesinde titiz değildi. Hadis 1102 Yine Ayşeden, Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sabah namazının iki rekat sünneti dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Yine Müslim'in diğer bir rivayetinde sabah namazından önce kılınan iki rekat bana bütün dünyadan daha sevimlidir. Hadis 1103 Rasulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem müezzini Ebu Abdullah Bilal ibni Rabah'tan Allah ondan razı olsun Rivayet edildiğine göre kendisi bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme namaz vaktinin girdiğini bildirmeye gitmişti. Fakat Ayşe Allah ondan razı olsun. Validemiz Bilal'e bazı şeyler sorarak, ortalık epey ağrıncaya kadar onu meşgul etmişti. Bunun üzerine Bilal namaz vaktinin girdiğini haber verdi. Hazreti Peygamber namaza çıkmayınca Bilal namaz vaktinin girdiğini tekrar haber verdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mescide gelerek Sabah namazını kıldırdı. O zaman Bilal Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme durumu anlatarak Hazreti Aisha'nın kendisini ortalık ağrıncaya kadar meşgul ettiğini bildirerek aynı zamanda Peygamberimizin de neden geç kaldığını sorar. O zaman Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekât sünnetini kılıyordum der. İyi ama namaza çok geç geldiniz deyince, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şayet daha da geç kalsaydım, yine de bu iki rekât sünneti güzelce ve pek iyi bir şekilde kılardım buyurdular.